أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي ورسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد دعون جكيدا السلام عليكم لا إله إلا الله بوظن ونصر الله Serisine başlarken, silsilesine başlarken konumuzun başında zikretmiş olduğumuz gibi demiştik ki Allah subhanahu ve teala bize imanı emrettiği gibi bu imanın gereklerini ve bu imanı bozan unsurlardan da Allah subhanahu ve teala bize bahsetmişti. Yani biz mesela namazı örnek vermiştik Allah subhanahu ve teala bize namaz kılın dediği zaman namazdan önceki şartı da bize anlatmıştı. Öyle değil mi? Abdest almak namazın şartlarından da mesela. Aynı şekilde namazın içerisinde gereksiz ve namaz dışı konuşmanın veyahut da abet hareketler yapmanın, çok fazla abet hareketler yapmanın ihtiyaç dışında bunların da namazın bozan unsurlar olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde oruç için düşünün, aynı şekilde zekat için düşünün. Ve demiştik aynı mesele La ilahe illallah içinde geçebilir. Allah Subhanehu ve Taala bize La ilahe illallah derken ilk başta tağutu inkar şartını imana girmek istiyorsak bu kelimeyle bize bunu öğretmiş ve daha sonra da alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlere ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bazı hadislere dayanarak da La İlahe İllallah'ı bozan unsurlardan bahsetmişlerdi. Bunların başında biz neden bahsetmiştik arkadaşlar? İbadette Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşmak demiştik ve hakimiyet meselesini anlattık. Bunun yanında dostluk ve düşmanlık meselesinin imanın gereği olduğunu ve bunun müminlerden başkasına Allah'ın yakladıklarına sarf edildiği zaman şirk olacağından bahsettik. Bugünkü dersimizde de inşallah arkadaşlar yine en yaygın olan şirk çeşitlerinden ve la ilahe illallahı bozan unsurlardan biri olan Allah'tan başkasına dua etme meselesini anlatacağız. Allah'tan başkasına dua etme. İsterse bir taşa, isterse bir mezara, isterse bir salihe, isterse bir veliye, isterse bir nebiye kim olursa olsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın dışındakilere dua etme Allah'ın yanında nedir ve Allah'ın Resulü'nün yanında nedir? Ne yapacağız arkadaşlar inşallah bugün onu anlatmaya çalışacağız. Tabi konuya başlamadan önce ilk başta şunu anlatmak istiyoruz. İlk başlangıç olarak Allah Subhanahu ve teala bizi neden yarattı? Eğer bu soruyu Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman arkadaşlar bize verdiği çok açık ve net bir cevap vardır ayetin. O da Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman insanın yeryüzünde yaratılışındaki gaye insanın Allah subhanehu ve teala kul olması ve sadece ve sadece ona ibadet etmesidir. Sadece O'na ibadet etmesidir. Yine bunun Allah subhanahu ve teala peygamberleri neden gönderdiğini anlatarak bize ifade ediyor. Allah subhanahu ve teala diyor ki وَلَقَدْ دَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا ve اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik. O peygamberlerin çağrısı neydi? Ayet-i çok açık. Sadece Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan uzak durunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala وَمَا أَرْسَنْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلّٰى نُوحِ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَلَىٰ فَعْبُدُونَ Biz senden önce hiçbir peygamber gönder göndermiş olmayalım ki mutlaka ona şunu vahyetmişizdir: Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece ve sadece bana ibadet edin diye Allah subhanahu ve teala peygamberlerin bize davetini anlatıyor. Biz bunu pratikte anlamak istiyorsak peygamberlerle kavimlerinin arasında geçen diyaloga bakmamız lazım. Peygamberlerle kavimleri arasına geçen diyaloğa baktığımız zaman özet olarak bütün peygamberleri Allah subhanahu ve teala anlatırken لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ diyor mesela ve وَاِلٰى عَدٍ اَخَاهُمْ هُودًا Biz kavmine Nuh'u gönderdik ve Yahud kavmine biz e, Ad kavmine Hud'u gönderdik ve وَاِلٰى سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Biz Semud kavmine Salih'i gönderdik diye Allah subhanahu ve teala bize peygamberleri anlatırken o peygamberlerin, işte Arap suresinde veya Yunus suresinde, Arap suresinde veya Uda Hud suresinde, mesela örnek olarak peygamberlerin, kavimlerinin niye çağırdığına bakalım. Ya kovmiyya budullahi mallekum min ilahin gairu. Ey kovmim, Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Sizin için Allah'tan başka da ilah yoktur diye, bütün peygamberlerin ortak davetinin bu olduğunu görüyoruz. Demek ki biz şunu anladık bu geniş bu kısa özetten şu anlaşılıyor Allah bütün insanları kendisine ibadet Etmiş için yaratmıştır yine aynı şekilde Allah bütün peygamberleri insanlara ibadet etsinler diye ibadet insanlara Allah'a ibadet etsinler diye bunu öğretmek için göndermiştir yine aynı şekilde peygamberlerin pratik davetine baktığımız zaman ilk ağızlarından çıkan kelimenin Kur'an Kerim'de peygamberlerle kavimleri arasındaki diyalogta, Sadece Allah'a ibadet ediniz olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde anlamış olduk. Peki şimdi burada biri bize şöyle bir soru sorabilir. Konumuzun başında dedik ki Allah'tan başkasına dua etmekten bahsedeceğiz. Bunun hükmünü anlatacağız ve bunun la ilahe illallah'ı bozan insanı kafirlerden kılan bir unsur olduğundan bahsedeceğiz dedik. Sonra da neden yaratılışımızdan, ibadet etmek için yaratılışımızdan bahsettik. Peki dua ile ibadet arasındaki bağlantı nedir? Diye biri soracak olursa arkadaşlar. Çünkü bu kısa özetin sebebi dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Bunu, bunu neye dayanarak söylüyoruz arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. Tirmizi ve Ebu Davud'da ve başkalarının rivayet etmiş oldukları hadiste sahabe peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şunu işittim diyor. dua dua'e huvel ibadet. Dua İbadetin ta kendisidir diyor peygamber dua ibadetin ta kendisidir sonra peygamber aleyhissalatu vesselam şu ayeti okuyor ve kâle rabbukum ud'uni estecib lekum innel yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn gâfib suresindeki bu ayette Allah subhanahu aleyhi şöyle diyor Rabbiniz dedi ki sadece bana dua ediniz Rabbiniz dedi ki sadece bana dua ediniz ben de sizin dualarınıza icabet edeyim o Allah'ın ibadetinden yüz çevirenler var ya işte onlar cehenneme küçültülmüş bir vaziyette gireceklerdir. Bakınız dikkat ederseniz Allah subhanehu ve teala birinci ayette dua dediği ayetin ilk kısmında ayetin devamında duayı ibadet diye isimlendirdi Allah subhanehu ve teala. Ve peygamberimiz de bu ayetle dua ibadetin ta kendisidir dediği söz delil alıyor. O zaman bize peygamber aleyhissalatu vesselamın delil almadaki yolunu izleyerek ne diyoruz arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Yine aynı şekilde sadece bu ayet yok arkadaşlar. Allah subhanahu wa ta'la başka ayetlerde yine duanın ibadet olduğunu çok açık bir şekilde bize ne yapıyor? Çok açık bir şekilde bize gösteriyor. Ve diyor ki Hz. İbrahim'in dilinden Allah subhanahu wa ta'la وَاَعَتَزِلُكُمْ ma تَدْعُونَ min دُونِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا Rabbi. İbrahim kavmine şöyle diyor. Ben sizden ve sizin Allah'ın dışında çağırdıklarınızdan, dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum, itizar ediyorum, ayrılıyorum diyor Hazreti İbrahim. Ve sadece Rabbime dua edeceğim, sadece Rabbime nida edeceğim diyor Hazreti İbrahim Meryem suresinde. Ayetin devamında bakın Allah İbrahim'in duasını ve o dua edenlerden ayrılışını nasıl isimlendiriyor? Diyor ki, فَلَمَّ اَعْتَذَنَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ İbrahim, ne zaman ki onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden ayrıldı. Ayrılınca, uzaklaşınca diyor Allah subhanahu ve teala. Bakın dikkat ederseniz ayetin başlangıcında Allah subhanahu ve teala dua kelimesini kullanıyor. Ayetin devamında dua kelimesinin yerine ibadet kelimesini ne yapıyor arkadaşlar? İbadet kelimesini kullanıyor. O zaman biz tecrübe'den ne diyoruz? Bu ayetten de anlaşılan dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu taala ayet diyor ki ve men mimmen min men la Kendisi Allah, Allah'tan başkasına dua edip de kendisine icabet etmeyecek olanlara dua edenden daha sapık kim vardır diyor Allah Subhanahu taala. Yani kendisine icabet edip onun isteğini yerine getiremeyecekleri halde Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır? Ve diyor ki وَهُمْ عَنْ دُعَيْهِمْ غَافِلُونَ Ve o dua etkütleriyle onların dualarından gafildirler. Habetsizdirler diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi ayet devamında Allah duayı nasıl ibadet diye isimlendiriyor. وَاِذَا حُشَرَ النَّاسُ كَانُوا ve اَعْدَاءَ bi بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرٍ İnsanlar dil zaman haşrolundukları zaman diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. O dua ettikleri onlara düşman olacaklardır. O dua ettikleri Onlara düşman olacaklardır diyor Allah subhanahu ve teala. Ve onların ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Kabul etmeyeceklerdir diyor Allah subhanahu ve teala. İşte dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada da Allah onların ibadetlerini inkar edeceklerdir dediği zaman ayetin başındaki duayı burada Allah ne diye diyor arkadaşlar. Allah duayı ibadet diye diyor O zaman... Yine bu üç tane ayet ve bir tane hadisten anladığımız ne oldu arkadaşlar çıkardığımız sonuç? Allah subhanahu ve Taala'nın yanında ve Resulü'nün yanında dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin neyidir arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. O zaman biz buna dayanarak ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna dayanarak diyoruz ki biz daha önceki derslerimizde bunu yapmıştık? Bunu geniş bir şekilde anlatmıştık. İbadeti Allah'tan başkasına sarf etmenin, ibadeti Allah'tan başkasına yapmanın küfür olduğunda hiçbir akıl sahibi ihtilaf etmez. Hiçbir akıl sahibi ihtilaf etmez. Mesela namaz bir ibadettir arkadaşlar. Biz demiştik ki namazı Allah'tan başkasına kılıyorum diyen bir insanın kafir olacağında hiç kimse ne yapmaz? Hiç kimse ihtilaf etmez. Aynı şekilde arkadaşlar neyden bahsetmiştik? Aynı şekilde demiştik ki oruç ve ibadettir. İbadet, bu olucuden Allah'tan başkası için tutuyorum Diyen bir insanın Kafir olduğunda hiç kimse ne yapmayacaktır Hiç kimse şüphe etmeyecektir Aynı şekilde arkadaşlar Biz ne demiştik Aynı şekilde şu noktaya dikkat çekmiştik Demiştik ki mesela hüküm meselesinde bir ibadettir Muhakeme bir ibadettir ve imanın gereğidir Bunu Allah'tan başkasına yapan nedir Bunu Allah'tan başkasına sarf eden Kafirdir O zaman bu ayetlerden anladığımız kadarıyla dua Allah'ın yarasının yanında Aleyhisselam vesselam ibadetin ta kendisidir. <gülüyor> Ve bu ibadeti Allah'tan başkasına çeviren, Allah'tan başkasına yapan insan nasıl namazı Allah'tan başkasına kılan kafirse, orucu Allah'tan başkasına tutan kafirse, aynı şekilde Allah'tan başkasına dua eden insan da nedir? Allah'tan başkasına dua eden insan da kafirdir. Bunu nereden çıkardık biz arkadaşlar? Tekrar söylüyoruz. Önce duanın ibadet olduğunu ispatladık. Allah'ın yanında ibadet olduğunu ispatladık. Ve bunu Allah'tan başkasına yapanın ne olduğunu? Allah'tan başkasına yapanın kafir olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve yine arkadaşlar burada dikkat çekmek istediğimiz bir mesele. Biliyorsunuz biz la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başkasına duanın la ilahe illallah'ı bozacağını söylüyoruz. Evet. Neden? Çünkü ilahın manası kendisine ibadet edilendir. Tefsirlere bakınız, alimler ilahın manası kendisine ibadet edilendir. La ilahe illallah dediğimiz zaman da ne demiş oluyoruz arkadaşlar biz? La me'abude bi hakkim illahu. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir yoktur demiş oluyoruz. Çünkü ibadet sadece ilaha yapılır. O zaman la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka hiç kimse ibadeti hak etmez diyoruz. Böyle olunca da tabii ki arkadaşlar la ilahe illallah dediği halde Allah'tan başkasına dua eden insan bunda ne olmuştur arkadaşlar? Bu la ilahe illallahında yalancı konumuna düşmüştür ve kendi ağzıyla söylediğini kendi fiiliyle ne yapmıştır? Kendi fiiliyle yalanlamıştır. Daha başlangıç itibariyle bu insan nedir? Daha başlangıç itibariyle bu insan la ilahe illallah'da nedir arkadaşlar? La ilahe illallah da problemli bir insandır ve la ilahe illallah'ı anlamamıştır. Ve yine arkadaşlar biliyorsunuz biz daha önce bundan bahsetmiştik yine. Biz günde 17 defa Allah'a en azından yani sadece farz namazlarını dahi kılsa bir insan ve in diyoruz Allah Subhanahu ve teala. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz sadece ve sadece senden yardım dileriz diyoruz Allah Subhanahu ve teala. Sadece ve sadece sana ibaret ederiz diyoruz. Eğer bir insan bu söylediği halde Allah'ın yanında ibadet olan duayı Allah'tan başkasına sarf ediyorsa veya Allah'tan başkasına yapıyorsa bu insan nedir arkadaşlar? Bu insan maalesef ve maalesef günde 17 defa Rabbine yalan söylemiştir ve kendi fiiliyle kendi ağzıyla söylediğini ne yapmıştır arkadaşlar? Kendi ağzıyla söylediğini yalanlamıştır. Bu ve aynı zamanda neydi arkadaşlar? Bu müşriklerin genel olan şirkiydi. Mekke toplumunun veya peygamberler geldiği zaman kavimlerinin genel olan şirki neydi? Buydu arkadaşlar. Nereden çıkardık biz bunu? Çünkü bu insanların Allah'ın yaratma sıfatında bir problemi yoktu. Bu insanların Allah'ın yaratma sıfatında bir problemi yoktu. Bu insanların Allah'ın rızık vermesinde bir şüpheleri yoktu. Bu insanların Allah'ı öldürüp dirilten olduğunda bir şüpheleri yoktu. Peki o zaman bu insanların problemli olduğu yer neresiydi? Peygamberler bunlara neden mücadele ettiler? Oysa bugün Bizim birçoğumuz la ilahe illallah dediğimizde yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, dirilten öldüren Allah'tır diye anlıyoruz. E müşrikler öyle anlıyorlardı. Delilimiz ne arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah subhanahu ve diyor ki Sen onlara de ki قُلَّ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّا يَمْنِكُ السَّمْعَ وَالْاَفْصَادِ De ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? Sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran Allah kimdir? Allah Subhanahu ve Teala diyor sor onlara. De ki kainatın işlerini tedbir eden kimdir? Yönlendiren kimdir? De ki diyor Allah Subhanahu ve Teala müşriklere dirilten ve öldüren kimdir? Veseyekulun Allah. Onlar sana Allah diyeceklerdir. Onlar sana Allah diyeceklerdir. O zaman burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradan anladığımız müşriklerin bu noktada bir problemi yoktu. İşte müşriklerin problem yaşadığı yer arkadaşlar ibadeti Allah'tan başkasına sahip etmeleriydi. Müşriklerin problem yaşadığı yer sıkıntı anında dua ettikleri zaman Allah'tan başkasına dua etmeleriydi. Putlarına dua etmeleriydi. Öyle değil mi? Çekişme anında hükmü Allah'a ve Resulüne de kendi kabile reislerine veya kendi öflerine dönmeleriydi. İşte bu noktada müşrikler arkadaşlar? Bu noktada müşrikler müşrikleşmişlerdi ve şirk ameli içindeydiler. O zaman biz de diyoruz ki bir insanın ben Allah'ım sana ibadet ediyorum demesi ve bunun sadece Allah'ı yaratıcı olarak görmesi ve sadece Allah'ı rızık veren olarak görmesi insanı Müslüman yapmaya nedir? İnsanı Müslüman yapmaya asla yetmez. Bunu ayetlerden alıyoruz. Çünkü Mek Mekke müşrikleri zaten bunu en güzel bir şekilde biliyorlardı. Mekke müşrikleri bunu biliyorlardı. Peki Mekke müşriklerinin problemi neydi dediğimiz gibi şirkteki problemlerinden bir tanesi de bizim konumuzu ilgilendiren onlar sıkıntı anında Allah subhanahu ve normal hallerde Allah subhanahu ve başkasına dua ediyorlardı. Ve bu dua ettikleri de ileride geleceği gibi arkadaşlar bazılarının zannettiği gibi putlar değildi bilakis bunlar melekler Peygamberler ve salih insanlara dua ediyorlardı. O zaman arkadaşlar, buradan diyoruz ki, duanın ibadet olduğunu anladıktan sonra, ve la ilahe illallah'ın manasının sadece ibadeti Allah'a olduğunu anladıktan sonra ve biz günde sürekli bu sözümüzü Allah'a yediriyoruz. İyâke ne'abudu. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz dediğimiz zaman diyoruz ki, dua da ibadetse kim bu ibadeti Allah'ın dışında birine sarf ederse bir durumda ya veli ya şeyh benim bu ihtiyacımı gider Veyahut da medet ya Abdülkadir Geylani Veyahut da işte bizi kurtar Çukura düştün bana yetiş diye dua edese Bu insan ibadeti yani duayı Allah'tan başkasına çevirmiştir Eğer önceden la ilahe illallah demişse La ilahe illallahını bozmuştur Ve bu şekilde bu insan kafirler zümresinden olmuştur Ve Allah'a sığınırız Vel ayazu billah Aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve teala bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Yani biz birinci olarak bunun ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmek olduğunu anlattık. İkinci olarak şunu söylüyoruz. Allah Subhanahu ve teala bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Bu fiile mutlak olarak küfür demiştir. Bir yerde değil. Kur'an'ın birçok yerinde. Neden? Neden? Çünkü müşriklerin problemlerinden biri buydu zaten. Hayatlarında en belirgin olan problemlerinden biri Allah'tan başka inandıkları tane insanlara dua etmeleri, onları kendi Allah'la aralarında vesile kılmalarıydı. Bakın Allah Sübhanu ve Teala arkadaşlar bu insanların yapmış olduğu fiile nasıl şirk diyor. Allah'lara diyor ki müşriklerden bahsederken hatta ila caethum rusuluna Bizim Resullerimiz onlara geldiği zaman onların canlarını alırlar, onları öldürürler. Ölüm meleği gelir, onların canını alır. Allah müşriklerden bahsediyor, Arap suresinde. Ve diyor ki, <gülüyor> O Allah'ın dışında dua ettikleriniz nerede? Hani nerede o Allah'ın dışında dua ettikleriniz? Müşriklere söylüyorlar. Bakın müşrikler ne diyorlar arkadaşlar? Kalu balu anna ve şehidu ala enfuzihim ennehum kanu kafirin. Dediler ki onlar kaybolup gittiler ve kendi neflerine şahadet ettiler. Kendi nefislerine şahitlik ederek kendilerinin kafir olduğunu söylediler. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah Allah'ın dışındakilere dua edenler için ne diyor? Kendi nefislerine şehadet ederek ne diyorlar? Kendi nefislerine şehadet ederek kendi nefislerine kafir dediler. Yine arkadaşlar Allah subhanahu ve Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَج۪يبُونَ لَهُمْ بِشَيْ O Allah'ın dışındakilere dua edenlerin o dua ettikleri onlara hiçbir şekilde icabet etmezler. Onların isteklerini hiçbir şekilde yerine getiremezler diyor Allah subhanahu ve teala. Ve bakın ayetin sonunda Allah bu duayı ne diye isimlendi diyor arkadaşlar. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِر۪ينَ illa fi ضَلَالٍ O kafirlerin duaları sapıklıktır kaybolmuştur, gitmiştir diyor Allah subhanahu ve teala. İşte gördüğünüz gibi Allah kendinden başkasına dua edenlerin duasını ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Allah onları kafirler diye isimlendiriyor. O dua sahiplerine kafirler diyor. Yine Allah arkadaşlar <gülüyor> Nahl suresinde yine açık bir şekilde bunlara ne diyor arkadaşlar? Yine açık bir şekilde Allah subhanahu ve teala bunların kafir olduğunu bize söylüyor. Allah'tan başkasına dua eden insanları. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَتْسَكُمُ الدُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْعَرُونَ Sizde olan bütün nimetler Allah tarafındandır. Sizde olan bütün nimetler nedir? Sizde olan bütün nimetler Allah tarafındandır diyor. Sonra size bir musibet geldiği zaman diyor Allah subhanahu wa ta'ala sadece ona bağırırsınız. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ne yaparsınız? Allah subhanahu wa ta'ala dua edersiniz. ثُمَّ اِذَا كَشَفَتْ بُرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُمْ Sonra Allah o sıkıntınızı giderdiği zaman sizden bir grup Allah subhanahu ve teala yine şirk koşmaya başlar diyor Allah. Yani siz sıkıntı anında sadece ona dua edersiniz. O zaman rahatlık anında onun dışındakilere dua ediyordunuz. Öyle değil mi? Sonra Allah o sıkıntınızı giderdiği zaman sizden bir grup tekrardan ne yapar? Tekrardan şirk koşmaya başlar. Öncekilerine döner. Yani... O ibadeti Allah'tan başkasına sarf ederler ve bu şekilde olmuş olurlar? Ve bu şekilde kafir olmuş olurlar diyor Allah subhanahu ve teala. Yine arkadaşlar şu ayete bakın Allah subhanahu ve teala diyor ki وَالَّذِينَ تَبْعُونَ min دُونِهِ la يَمْلِكُونَ min قِطْمِيرُ Sizin Allah'ın dışında dua ettikleriniz, Allah'ın dışında dua ettikleriniz velem ki hurma, teyil, hurma çekirdeğin etrafındaki o beyaz bir perde olur ya onu dahi ellerinde bulunduramazlar. Mülklerinde o dahi yoktur. Yani sizin Allah'ın dışında dua ettikleriniz diyor Allah en basit örneği veriyor. Bunu dahi barındıramazlar ellerinde diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. اِنْ تَبْعُوْهُمْ Onlara dua ederseniz sizi işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Eğer sizin duanızı velev ki işitseler dahi size icabet edemezler. Sizin istediğinizi yerine getiremezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ bişirkikum. O Allah'ın dışında dua ettikleriniz kıyamet gününde ne yapacaklardır? Kıyamet gününde sizin bu şirkinizi inkar edeceklerdir diyor Allah. Sizin bu şirkinizi inkar edeceklerdir diyor Allah. Dikkat ederseniz arkadaşlar Allah subhanahu ve teala bu insanların yapmış olduğu bu fiili ne diye isimlendiriyor? Fatır suresinde bunların yapmış olduğu fiili şirk diye isimlendiriyor ve dua ettiklerinin Kıyamet gününde bu şirki inkar edeceğini Allah Subhanahu eder bize ne yapıyor? Allah Subhanahu eder bize öğretiyor. O zaman birinci noktamız neydi arkadaşlar? Birinci noktamız dua ibadetti. Ayetlerle ispat ettiğimiz gibi o zaman ibadeti Allah'tan başkasına çeviren bir insan hangi yönüyle olursa olsun demiştik bu insan müşrikti. Ve Mesle müşriklerinin en büyük problemi Allah'ın varlığını inkar etme veya diriltmesini inkar etme, yaratmasını inkar etme değildi. Onların en büyük problemi ibadeti Allah'ın dışında salih zannettikleri kullara, ölülere veyahut da meleklere veyahut da nebilere sarp dedik. İkinci noktamız. Allah bunun yanında bu fiili Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Şirk ve küfür diye isimlendiriyor. Buna da birkaç tane örnek vermeye çalıştık. Ve bu konuda daha en azından 6-7 tane daha fazla ayet mevcuttur. Allah bu fiili yapan insanların fiiline direk olarak küfür demesi ve bu fiilin sahiplerinin müşrik demesi ve kafir demesi Kur'an-ı Kerim'de sayılmayacak kadar çoktur. Yine arkadaşlar Allah'a, Allah'tan başkasına dua eden bir insan, yeryüzündeki en büyük zulmü işlemiş ve tağutlaşmanın en üst seviyelerine ulaşmıştır. Neden? Çünkü arkadaşlar Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiştir. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermiştir. Ki bu da aynı şekilde Mekkelin müşriklerin problemlerinden biriydi arkadaşlar. Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına ne yapmaları Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına vermeleriydi. Ki Allah Subhanahu ve teala bize ne diyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de? Qarū wahum fiha yaktasimun. Tahlîl kudkulla bilalimubin il nusawiikum bi Rabbil alamin. Onlar orada tartışırken dediler ki biz apaçık bir sapıklık için Peki neden sizi Allah'la aynı seviyeye koyduğumuz zaman apaçık bir sapıklık için O zaman müşüklar Allah subhanahu ve teala ile orta Allah, Allah putlarını ne yapıyorlardı? Aynı seviyede görüyorlardı. Tabii bu aynı seviyede görme yaratmada değil kesinlikle arkadaşlar. Neden? Çünkü biz dedik müşrikler Kur'an ayetlerinin nasıyla Allah'ın yaratıcılığını kabul ediyorlar. Diriltmesini kabul ediyorlar. Bunların problemi sevgide onları eşit tutmak, Allah'ın sıfatlarını onlara verip onları bu konuda Allah'la eşit tutmak ve buna benzer konularda problem içerisindeydiler. Bakınız mesela arkadaşlar, misal verelim çok basit bir misal. Nasıl bir insanın zalimlik yaptığını anlayalım. Nasıl bir insanın zalimlik yaptığını anlayalım. Mesela arkadaşlar bugün hatta öyle bir hale geldik ki artık dikkat ediyorsanız adam karşıdan karşıya bile geçerken diyor ki Medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani Medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani Şimdi bu adamın fiilini bir mizana koyalım arkadaşlar Bu adam özünü mizana koyalım Adam diyor ki Medet ya Abdülkadir Geylani Abdülkadir Geylani Allah rahmet etsin Yıllar öncesinden Asırlar öncesinden vefat etmiş olan bir zattır Öyle değil mi? İslam ümmetinin alimlerindendir Asırlar öncesinden vefat etmiş olan İnsan Abdülkadir Geylani'ye dua ettiği zaman arkadaşlar Bir Şöyle bir itikadda olması lazım Kadir Geylen'in mutlak işitme sıfatı vardır. Öyle değil mi? Çünkü ta kabrinin nerede olduğu belli olmayan ve farklı bir alemde yaşayan bir insanın, dünyanın öbür ucundaki bir insanın sesini işitebilmesi için mutlak işitme sıfatına sahip olması lazımdır. Ta ki ne yapsın arkadaşlar? Ta ki bu adamın sesini işitsin. Bu birinci nokta. Öyle değil mi? Bu nedir? Bu da Allah subhanahu ve teala'nın sıfatıdır. Her şeyi, her yerde, her anda işitebilen sadece kimdir? Allah Subhanahu Teala'dır. İşte bakınız, bu zalim, bu müşrik Allah'ı işitme sıfatını Allah'tan başkasına vermiştir. Aynı şekilde arkadaşlar, bu adamın bunun nerede olduğunu bilebilmesi için mutlak im sıfatına sahip olması lazımdır. Yani Allah'ın olduğu gibi وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ şeyin عَل۪يمَ Allah her şeyi bilendir sıfatı gibi onun da böyle bir sıfatı olması lazımdır ki bu onu çağıranın nerede olduğunu ne yapsın nerede olduğunu bilsin Bunun yanında arkadaşlar bu adama icabet edip onun içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarabilmek için mutlak kudret sıfatına sahip olması lazımdır her şeye gücü yetebilen olması lazımdır ki bu da Allah subhanahu ve teala'nın özelliklerindendir Allah subhanahu ve teala bize ne diyoruz arkadaşlar اِنَّ اللّٰهَ ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Öyle değil mi? Onun sadece emri bir şeye ol der, o da o verir. Allah subhanahu ve kudreti budur işte. İşte arkadaşlar, Allah'tan başkasına dua eden bir insan ne yapmıştır? Allah'ın sadece şu anda bizim aklımıza gelen üç tane Allah'a khas olan sıfatı Allah subhanahu ve Teala'dan başkasına vermiştir. Ve biz biliyorsunuz şirki tanımlarken alimler genelde ne derler? İbadeti Allah'tan başkasına yapmak. Ki biz demiştik dua ibadettir. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz demiştik dua nedir? Dua ibadettir. Aynı şekilde arkadaşlar biz alemler şirki tanımlarken Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına vermek. Ki biz dedik dua eden adam Allah'ın bir tane değil birkaç sıfatını birden ne yapıyor? Allah'tan başkasına veriyor. O zaman arkadaşlar biz şimdi burada böyle bir şey diyoruz. Konunun başında bahsetmiş olduğumuz Allah'tan başkasına dua etmek. Nedir dedik arkadaşlar? La ilahe illallahı bozan unsurlardandır. Çünkü şirktir ve şirki de Allah Subhanahu ve Teala ne yapmaz? Şirki Allah Subhanahu ve Teala hiçbir zaman affetmez. Ve aynı zamanda şirk nedir arkadaşlar? Şirk insanın bütün amellerini boşa çıkarır. Allah Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ne diyordu? Biz sana ve senden öncekilere vahyettik. Peki neyi vahyettik? "Le in eşrekte liyahdapun amaluka ve la tekunanna min el kafirin." Yani şirk koşarsan senin bütün amellerin boşa gider ve sen zarara uğrayan, hısrana uğrayanlardan olursun. İşte maalesef bu Allah'tan başkasına dua edip de şirk koşan insan, şirk yapan insan bütün amellerini boşa çıkarmış. Ve aynı zamanda ne olmuştur arkadaşlar? Ve bunların içinde boşa gidenlerden biri de La ilahe İllallah sözüdür. Arkadaşlar biz Kur'an'a baktığımız zaman Allah subhanahu ve Teala dikkat ederseniz müşriklerin bu problemini çok iyi bildiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sebece kendisine dua etmeyi istiyor bizden. قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Yine Allah ne diyor bu arkadaşlar? Azze ve Celle وَاِذَا سَأَنَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ وَاِذَا سَأَنَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ Kullarım beni sorarlar fesana Muhammed de ki ben yakınım. De ki Allahu Subhanahu ve Teala peygamberimize diyor. Ve iza as'alaka ibadi anni fe inni qarib. De ki o ayet kulların sana beni sorarlar ben onlara yakınım diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dikkat ederseniz Allah peygamberi dahi aradan çıkarıyor buradan. Bakın soru sorulan ayetlere genelde Allah peygamberlere ne der? Kul. Sorunun cevabını verirken Allah der kul. Ya de ki ey Muhammed sorunuzun cevabı budur. Ama bu noktada dua noktasında Allah Sorunun cevabını dahi verirken peygamber aleyhissalatu vesselam ağrıdan çıkarıyor. Diyor ki, kullarım beni sana soranlarsa ben yakınım diyor. De ki ben yakınım demiyor. Bakın dikkat edin. Ben yakınım diyor Allah subhanahu aleyhi ve İşte buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah subhanahu ve bizi ne yapıyor? Kendine duaya sadece çağırıyor. Sadece ve sadece kendine duaya çağırıyor. Ve aynı şekilde Kur'an ve sünnete gelen dualara bakın. Allah salih insanların dualarını anlatırken hep ne diyor? Allah'ın Onlar Rabbena derler genelde. Ey Rabbimiz Rabbena atina fid zünya hasene. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Rabbena innena amennâ takfirlene zunubena. Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı affeyle. Rabbimiz biz senin peygamberlerine şahitlik ettik. Öyle değil mi? Ondan sonra mesela duaları düşün. Hazreti İbrahim'in mesela. Allah Subhanahu ve Teala'ya olan dualarını düşün. Öyle mi? Hep Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi diyor Hazreti İbrahim. Rabbim, Rabbim, Rabbim diyor. Öyle değil mi? Öyleyse arkadaşlar, dikkat ederseniz kuran ve sünnette gelen dua ve Peygamberimizin dua dua öğreti şekillerine bakın mesela Allah'ın <gülüyor> aynı ala dikliği ve şükriye ve Allah'ım bana bunu öğret. Veya Allah'ım sen hamdedilmeye layıksın Veya Allah'ım benim işte perkemim senin elinde. Veya işte Allah'ım bizim sıkıntılarımızı gider. Veya işte Allah'ım bana ve çevremdekilere o aydınlık kıl içinde bulunduğum hali Peygamberin öğrettiği dualara bakınız ve günlük yapmış olduğumuz duaların hepsine bakınız. Allah subhanahu wa ta'la bize neyi öğretiyor dualarımıza? Hep Allah'ın demeyi, Rabbin demeyi bize ne yapıyor? Öğretiyor Allah subhanahu wa ta'la. Burada ne anlıyoruz arkadaşlar? Çünkü müşriklerin içinde bulunduğu problem buydu. Allah subhanahu wa ta'la bize duayı öğretirken sadece sadece ona dua etmemizi bize bu şekilde ne yaptı? Bize bu şekilde öğretti. Ve Allah arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bize başka bir noktaya daha dikkat çekiyor genelde. Allah-u Teala bize diyor ki Kur'an-ı Kerim'de faydayı ve zararı elinde bulunduran Allah'tır. Allah hep bu noktaya dikkat çekiyor. Öyle değil mi? Allah hep bu noktaya dikkat çekiyor. Faydayı ve zararı elinde bulunduran Allah. Hatta e, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ne diyordu? وَيَيْ يَمْسَتْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَشِفَ لَهُ Eğer Allah subhanahu wa ta'la senin için bir zarar e, yaratmışsa, öyle değil mi? Bunu Allah'tan başkası gideremez. Ve aynı şey diyor Allah senin için bir hayır isterse, hiç kimse onun hayrını geri çeviremez. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği noktalardan biri Allah fayda ve zarar verendir. Ve yine Allah'ın dikkat çektiği noktalardan biri her şeyin hazinesinin onun da olduğudur. Bakın Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? وَإِنِّ şeyin إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ Hiçbir şey yoktur ki sadece o nedir? Sadece o bizim yanımızdadır. Onun hazineleri bizim yanımızdadır. Ve yine rahmeten Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de özellikle dikkat çektiği şeylerden biri yağmuru biz indiririz diyor Allah rüzgarı biz estiririz diyor kainattaki düzeni biz sağlarız diyor yerin ve göğün tedbiri bizim elimizdedir diyor Allah peki sizce neden yani Allah bunlara dikkat çektiği zaman bunlar dikkat derseniz kevm aylardır Allah ne istiyor bizden madem bunlar benim elimdedir madem sadece fayda ve zarar veren benim madem her şeyin hazineti benim yanımdadır o zaman benden başkasına dua etmekte nedir Benden başkasına dua etmekte abettir. Çünkü benden başkasının kainatta mülkiyet hakkı yoktur. Mülkiyet kainatta da, kıyamette de mülkiyet kimindir? Mutlak mülkiyet bana aittir. Ben istediğimi istediğim zaman veririm, ben istediğimi istediğim yerden ederim diyor Allah. Öyle değil mi? O zaman bakın normalde biz mesela yağmur işlerini, kainat işlerini Allah'ın meleklere yaptırdığını biliyoruz. Ama Allah meleklerden isteyin demiyor. Yağmursuz kaldığı zaman meleklere bize yağ yağmur yağdırın demiyor Allah subhanahu wa Yine kimden istememizi istiyor? Ondan istememizi istiyor. Neden? Çünkü her şey kainattaki sadece Allah'ın iradesi ve ilmi ışığında gerçekleşir. Allah subhanahu wa isterse olur, razı olursa olur. Onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Sanki Allah subhanahu wa bizim dikkatimizi çekmiş olduğu nokta. Sadece ve sadece ne yapınız? Sadece ve sadece benden isteyiniz diyor. Peki bu bahsetmiş olduğumuz dua arkadaşlar bu bahsetmiş olduğumuz dua ibadet olan dua Allah'ın kendisinden başkasına yapıldığı zaman mutlak olarak küfür dediği dua ve dua edenin Allah'la beraber birçok ilah edinmiş olduğu Allah'tan dışına dua edenin dua ne demektir dersek o zaman duanın kısımlarını ne yapmış oluruz anlamış oluruz lügatta arkadaşlar dua, dua kullanıldığı zaman en bariz duanın geldiği mana palettir insanın talep etmesi demektir. Veyahut insanın birinden yardım talebinde özel olarak yani genel talep veya da insanın birinden yardım talebinde bulunması veya insanın birinden istigase yapmasıdır. İçinde bulunduğu o halden gel bana yardım ederek beni kurtar demesidir. Veya Arap Nukaz'da yine isimlendirme manasına geliyor. Yine aynı şekilde bir şey kılma manasına ve konunun başında zikretmiş olduğumuz gibi ibadet manasına geliyor. Dua ibadet manasına geliyor Bizi burada ilgilendiren nedir arkadaşlar Bizi burada ilgilendiren duanın talep manasına oluşu Yani mesela bana şunu ver Benim şu ihtiyacımı gider gibi Veya istihafe manasında oluşu İşte ben şu anda sıkıntıdayım Şu sıkıntıdan gel beni kurtar gibi Eğitini e, e, ya Şeyh Abdülkadir Geylani gibi Veyahut takıbetten istiharede bulunmak Allah'ın gücünün yetmediği meselelerde, Ey Şeyh Abdülkadir gelene bana bu sınavda yardım et veya ey dusuki, ey bedevi bana bu sınavda yardım et şu sınavı geçeyim gibi yardım manasına geliyor dedik ve ibadet manasına, bizi ilgilendiren ibadet manasına geliyor. O zaman bahsetmiş olduğumuz duanın bu kısımları talep noktasında birincisi talep olarak arkadaşlar Allah Subhanahu ve Taala'dan başkasına bunu sarf eden insan maalesef ve maalesef İbadeti Allah'tan başkasına yaptırılmış ve müşriklerden olmuştur. Sadece dikkat çekmek istediğimiz bir nokta, yardım talep ettiği edilen yerde burada bir kural olması lazımdır. Her Allah'tan başkasına yardım talep eden müşrik midir? Tabii ki müşrik değildir. Kimdir müşrik olan arkadaşlar? Allah'tan başkının gücünün yetmediği yerlerde Allah'tan başkasından yardım talebinde bulunan insan müşriktir. Yani mesela adam Türkiye'de yaşıyor, öyle değil mi? Ta dünyanın öbür ucunda yaşayan Abdülkadir Geylari'den veya işte Mısır'da bulunan Dusuk'i'den veya işte Suud'da veya Irak'ta bulunan işte Irak'ta bulunan, e, Suriye'de bulunan e, muhiddin Arabi'den gibi zatlardan yardım talebinde bulunması ve gel beni kurtar gibi taleplerde bulunmasıdır. Yoksa insanın bir kardeşine ya bana şunu verir misin veya bana yardım eder misin demesinde karşıdakinin gücü yetiyorsa bunda ne yoktur arkadaşlar? Bunda bir bey kesinlikle ve kesinlikle yoktur o zaman tekrarlıyoruz arkadaşlar konumuz anlaşılsın diye la ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bir tane olan dua talepte bulunmak Allah'ın sadece gücünün yettiği yerlerde Allah'tan başkaltma yardım ve kurtuluş talebinde bulunmak bugün maalesef ve manesef en yaygın olan özellikle sofi taifelerinde öyle değil mi en yaygın olan şirk çeşidi nedir en yaygın olan şirk çeşidi budur Tabi burada açtık belki içimizden biri şöyle bir şey der hemen yani sor sorusunu böyle yönlendirip Ya koca der? Anlattıklarınız güzel. Kur'an-ı Kerim'den biz bunun böyle olduğunu ne yaptık? Biz Kur'an-ı Kerim'den bunun böyle olduğunu anladık. Yalnız Allah'tan başkasına dua eden adam Allah'tan başkasına ibadet ettiğini söylemiyor ki Adam bunu bilmiyor ki o adam sadece dua ediyor bazı şifayara dayanarak adam dua ediyor. E siz bunun ibadet olduğunu ve ibadeti Allah'tan başkasına çevirmenin şirk olduğunu söylüyorsunuz. O zaman herhalde şimdikilerin birçoğu buna girmez gibi bir söz bir kardeşimiz ne yapabilir? Söyleyebilir. Biz de buna diyoruz ki arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey ne değildi, Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildi. Bilakis Adi İbni Hatim'in kısasını hepimiz biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَنُمْ وَرُغْضَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler diyor Allah subhanahu ve Tabi oradan Adi ibn Hatim diyor ki ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik. Bakın hani edilen edinilen ibadet edilir ya biz onlara ibadet etmedik diyor. Peygamber diyor onlar Allah'ın helal kıldığını helal haram haram kıldığını da helal kıldı da. Siz de bu noktada onlara uymadınız mı? O da evet diyor. İşte bu sizin ibadetinizdir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman kişi kendi fiilini isterse ibadet diye, isimlendirmezse, ibadet diye isimlendirmesin, Allah'ın yanında bu ibadet de bunu Allah'tan başkasına sarf eden insan nedir? Müşriktir arkadaşlar. Ki bu noktaya eski alimlerimiz, eski dediğimiz son dönemde olup da bize göre eski olan biraz alimlerimiz, allah Alem bu noktayı anlamış olsalar ki, İmam Şevkani Duran-ı Nebitte diyor ki... ...bugün bunu yapan birçok insan... ...bunu ibadet değil de ibadet dışında isimlerle isimlendiriyorlar. Yani yapmış oldukları bu şirke ibadet demiyorlar. Ne diye isimlendirilirse isimlendirilsinler diyor, diyor İmam Şevkani. Hakikat nedir arkadaşlar? Ceza, mükafat veya da ceza neye bağlıdır? Allah'ın isimlendirmesine, hakikata bağlıdır. Yani Allah'ın yanında bu mesele ibadetse... Adam da Allah'tan başkasına sarf ediyorsa bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin fark etmez. Bu nedir arkadaşlar? Bu şirktir ve Allah'tan başkasına kul olmadık. Aynısı ve benzeri aynı şekilde yine son dönem alimlerinden Tefsir Ülmener'de Şeyh Muhammed Reşit Rıza'ya ait. Yani buna benzer yaşadığı dönemde insanların lügatı ifsad ederekten lügat manalarını ifsad ederekten yapmış olduklarına ibadet demeyip işte bu yapmış olduklarını şirk olmadığını zannediyorlar diyor. Oysa böyle değildir. Allah'ın yanında eğer bu ibadetse bu insanın yapmış olduğu nedir? Şirktir. Yine böyle avam arasında en çok işittiğimiz sözlerden bir tanesi arkadaşlar. Ya der ki mesela adam, adam diyor velilere dua ederken diyor, aslında Allah'a dua ediyor. Fakat nasıl gidiyor biz mesela çocuğumuzu bir işe koymak istediğimiz zaman direkt gidip işin müdürüyle veya şirketin müdürüyle, pablonuyla konuşmuyoruz araya ne yapıyoruz? Araya bir aracı koyuyoruz ki gitsin bizim ihtiyacımızı ne yapsın? Müdüre bildirsin. Aynı şekilde bizim bu dua etmiş olduklarımız nedir? Bizim bu dua etmiş olduklarımız Allah'ın katında belli bir menzileleri olan, alim olan, veli olan, salih olan, nebi olan insanlardırlar. Biz böyle yapıyoruz ki bunlar bizim dualarımızı Allah subhanahu ve teala'ya ye yetiştirsinler. Tabi biz burada diyoruz ki arkadaşlar bu sözü söyleyen insan veya bu fiili yapmasa dahi İnsanları Allah'a benzettiğinden dolayı eyyazu billah şirk içerisindedir. Neden? Senin gidip de çocuğunu işe koymak için veya da bir sıkıntını gidermek için dünyalık meselelerde aracı yaptığın insanlar aciz olan insanlardırlar. Sen ona gidip söylemediğin zaman senin sıkıntını bilmeyen insanlardırlar. Ve bu insanlar kibirli insanlardırlar. Ancak güvendikleri inandıkları biri gelecek de, kendilerinden talepte bulunacak da, ondan sonra insanların işine yaramaya çalışırlar, insanlara yardımcı olmaya çalışırlar. Ama biz dua noktasında yerin ve göğün yaratıcısından bahsediyoruz. Biz dua noktasında yerin ve göğün yaratıcısı olup, her şeyi her anda işiten Allah'tan bahsediyorum. Acaba Allah senin sesini işitmiyor mu ki? Sen araya aracı koyma ihtiyacı duyuyor. Veya o da acaba Allah senin o kadar rahmetli değil midir ki sana karşı sen araya aracı koyuyorsun? Veya Allah kulağı içerisinde kendisine mi dua edilmesini istemiştir? Veya o da araya aracılar konulmasını mı istemiştir? Olay hakkatına baktığımız zaman arkadaşlar Ey bunu söyleyen satır insan. Allah'ı ne yapmıştır? Allah'ı mahlukata benzetmiştir. billah. Allah'ı mahlukata benzetmiştir. Bizim Rabbimiz Rahman olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz rahmetli olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz her şeyi elinde bulunduran, her şeyi her anda işiten Rabb'tir. Dua edenlerin duasına icabe edeceğini bize vaat edenlerin nedir? Bize vaat eden Rabb'tir. O zaman sen nasıl yerinle ve göğün yaratıcısını aciz olan bir mahluka ne yaparsın? Aciz olan bir mahluka kıyas edersin. İnşallah benim anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen varsa şey yapalım. Yoksa konuyu kapatalım inşallah. Ve akire davanem elhamdülillahi rabbil